Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ala Rabbi alamim. Ve salat ve salamına aşrafı Mursaleen, Muhammed bin Abdullah, aleyhisselatu vesselam. Allah'ın Rabbiyu an. Allahu Teala ya. Zatına, azametine, gücüne, büyüklüğüne. Kendisine yakışmış olduğu şekilde, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz, Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rabbilerini büyüleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak. Bütün müminlere de Allah azze ve celle salat ve selam etsin. Bugün dediğimiz gibi kardeşler, insanların içerisinde bir takım tartışmalar açarak bilgisi olanın da olmayanın da görüşlerini ortaya koydu ve kahsatan akıllarını nakillerinin önüne geçirmek gibi bir hastalık ile yani akıllarını putlaştırmak gibi bir hastalık ile hastalanmış kesimlerin de altını körüklüye körüklüye kazıdıkları ve İslam tarihi içerisinde Allah'ın dinini bir sonraki kuşaklara olduğu şekilde aktarmak gayreti içerisinde ellerinden gelen, her türlü titizliği gösteren, alimlerin uygulamalarını da bir tarafa atarak adeta bu böyle olmalı kanaatiyle bir düşünceyi sabitlemek anlamında yola çıkanların ortaya getirdiği, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya inişinin söz konusu olmadığı kanaati. Dediğimiz gibi bu kanatı özellikle besleyen insanlar neticeyi masanın üzerine koyan böyle olmalı diyen ve bu şekli ile Allah'ın dinini dahi akıllarının filtresinden geçirmek gibi çıkmaza düşen insanların altını körüklediği bir düşünce. Dolayısıyla bugün bir takım insanları da görüyorsunuz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünya inişini reddetmek hususunu gerçekten dillerine doladıklarını ya bunu ispat edebilmek için de akıl almaz yorumlara girdiklerini görüyorsunuz. Bunların içerisinde bir kısmı var ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini tamamen inkar eden ve inkar etmekle beraber Kur'an'da geçmiyor deyip gerisini silip süpüren mealci zihniyeti demiş olduğumuz akımın ortaya koyduğu. Bununla beraber onlar gibi şiddetli ve tehlikeli talakki etmediğimiz fakat bakış açılarında gerçekten yanlışa sapmış olduklarını düşündüğümüz samimi olmakla beraber bakışlarında hatalı olan insanlar var. Onlar ise özellikle Hz. Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya inişinin varlığını ispat eden hadisleri sonuçta var olarak kabul edip ama bin bir çileyle bin bir çileyle o hadisleri yoruma e, çevirerek aslında işte Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gelmiş olmasının gayesi, işte Hz. İsa'nın getirmiş olduğu tevhid dininin tekrar hakim olması aslında bu kastedilmiştir gibi bir umum yorumlarla yorumlara girdiğini görüyorsunuz. Tabii bu yorumlarda bir noktadan sonra artık gülünç kalıyor. Çünkü hadi Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya inişini, hükmünün ya da tevhid inancının ya da getirmiş olduğu halis dinin inişi diye hakimiyeti diye yoğunlamış olabilirsiniz de hadi böyle zorlamayla yapabildiniz diyelim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Deccal'ı sıkıştırdığı zaman Deccal'ın tuzun suda eridiği gibi ya da şekerin suda eridiği gibi eriyeceği ama Allah'ın önerimesine fırsat vermeyeceği ve Hazreti İsa'nın onu öldüreceğini nasıl yorumlayacaksınız diye dediğimiz gibi yorumları bir noktadan sonra da artık gülünç duruma geliyor. Dolayısıyla meseleyi çok daha detaylı, emli ve boyutlu bir şekilde bütün hadisler ve ayetler çerçevesinde incelenmiş olmamız bir derse gerçekten sıkıştırmamız mümkün olmayan bir husus ama bugünkü derse inşallah bunu sıkıştırmaya gayret edeceğiz. Önce Kur'an ayetlerinden Hz. İsa Aleyhisselam'ın patına şöyle bir göz atalım. Hz. İsa Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu yeryüzünden irtibatının kesilmiş olmasını ifade eden ayetler Özellikle Nisal suresinin 157. ayeti, 158. ayeti ve 159. ayetiyle beraber inşallah işleyeceğiz kardeşler. Aynı şekilde Ali İmran suresinin 55. ayetini devreye alacağız. Ondan sonra alemlerin bu husustaki bir takım kanaatlerini ortaya koyacağız. Ve ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Evet şöyle bir Hz. İsa aleyhisselamın vefatıyla ilgili hususu irdeleyen ayete şöyle bir göz atıyoruz. Nisa suresinin 157. ayetinde bakın Rabbimiz ve Teala buyuruyor ki "Ve kavlihim inna katelnel mesih'a Isa ibn Maryam rasulallahi ve onların biz Allah'ın elçisi olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demiş olmaları." Öldürdük demiş olmaları. Allah azze ve celle bu beyanda diyor ki "Vem ma kataluhu" Onlar İsa'yı öldürmediler. Wa ma salabuhu. Onlar İsa'yı asma da asmadılar. Ve şu bir Fakat onlara benzeştirildi. Onlara benzeştirildi derken Rabbimiz bu anlamda alimlerinde aktardığı gibi iki tane durum söz konusu kardeşler. Birincisi, Hz. İsa Aleyhisselam'ı özellikle öldürmeye gelenler Roma askerleri olup, Roma askerlerinin önüne açanlar ise Yahudi müsjöncüleri ya da Hz. İsa Aleyhisselam'ın yanında olan ve bu şekliyle Hazreti İsa Aleyhisselam'a da ihanet etmiş olan kişi ve dolayısıyla Roma askerleri Hazreti İsa'yı tanımadıkları için Hazreti İsa'nın yerine onu ispiyonlayan kişiyi öldürdükleri hususunda alimlerin görüşü. Yine ikinci bir görüşte Rabbimizin buyurduğu gibi وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ fakat onlara benzeştirildi. Yani Hazreti İsa'nın şeklinde başka özellikle ihanet eden kişinin değiştirilmiş olması ve onların onu öldürmesi. Fakat hangi şey söz konusu olur ise olsun şayet Sonuçta onların Hazreti İsa Aleyhisselam'ı benzeştirerek ya da benzeterek hiçbir şekilde Hazreti İsa'yı öldürmeksizin onun yerine başka bir kimseyi asarak öldürmüş olmaları. İşte burada Allah Azze ve Celle diyor ki شك, شك منه, ve innellezinehhtelefu fihi lefi şekk şekken minhu ma lehum bihi min ilm. Ve Hz. İsa hakkındaki o iftiraya düşmüş olanlar, anlaşmazlığa farklı kanaatlere düşmüş olanlar onunla ilgili yine kuşku içerisindedirler. Kesin bir bilgi sahibi değildirler. Ve onlar sadece ne yapıyorlar? Zanna tabi oluyorlar. Sadece zan. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Onu kesin olarak öldürmediler. Yani onu kesin olarak öldürdükleri hususunda da yakın bir bilgi sahibi değiller. Çünkü İsa'nın Hz. İsa, İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği ve bu şekilde öldüğünü e, iddia eden Hristiyanlar bile sonuç itibariyle bu hususta yine ihtiraf sahibiler. Çünkü onların bir kısmı öldürüldüğünü gömüldüğünü iddia ederken ki gömüldüğünü iddia eden kesim çok az daha doğrusu ee, hiçbir şekilde bir yığını oluşturamayacak kadar az diğer bir kısmı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öldürüldüğünü asıldığını ve asıldıktan 3 gün sonra göğe çekildiğini ne yapıyorlar? ortaya e, böyle bir görüş atıyorlar ve bu ayetin arkasında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bel bilakis yani onlar onu ne öldürdüler onlar onu ne astılar hiçbir şekilde ona bu şekilde hükmedemediler bilakis tam aksine o ölmedi o asılmadı bilakis Allah onu kendi katına yükseltti Allah onu kendi katına yükseltti. Şimdi burada özellikle Allah Azze ve Celle'nin Hz. İsa'yı kendi katına yükselttiği ifadesine dikkat ettiğimiz zaman kardeşler Kur'an'ın içerisinde hiçbir yerde Allah Azze ve Celle'nin bir insanın ölümünden sonra katına yükseltilmiş olması diye bir ifade ya da ölümü katına yükselmiş olmak diye ifade ettiğine rastlayamazsınız. Yani Kur'an'da maddi olarak yükselmeler söz konusu yani göğün yükseltilmiş olması şeklinde manevi olarak yükselmeler söz konusu yani Allah katında mesela e, ilimde derinleşmiş olanların derecelerinin yükselmiş olması yine temiz olan kelimenin Allah'ın katına Yükselmiş olması şeklinde manevi yükselmeler söz konusu. Fakat bir insanın Allah Azze ve Celle'ye katına bir, bizatihi öldürülmeden yani bedeniyle beraber asılmadan yükseltilmiş olması sadece Hz. İsa Aleyhisselam'a khas olarak kullanılan bir ifadedir. Ve bu ifade genelleştirilemez. Mesela bir ayetinde Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ne diyor? ''Ve rafa'na leke zikrak biz senin zikrini yükseltmedik mi?'' Ki buradaki yükseltmeden kasıt biliniyor. Fakat Allah Azze ve Celle onu kendi katına yükseltti diyor. Kendi katına yükseltti. Burası gerçekten dikkat edilmiş olması gereken bir husus. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın katına yükseltilmiş olması nasıl? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın katına yükseltilmiş olmasını bir takım insanlar bu düşünceyi ortaya atan insanlardan bir kesimi derler ki, Hazreti İsa'nın maneviyatının yani manevi olarak ruhunun yüceltilmiş olması. Fakat bu anlamda Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldükten sonra ruhunun yükseltilmiş olmasını eğer ki ortaya atacak olursanız bu durumda iki şey sorarız biz. Birincisi Hz. İsa Aleyhisselam'ın bedeni nerededir? Zira bütün tarihçiler yani Hz. İsa'nın döneminde yaşayan insanlar da dahil olmak üzere Hz. İsa'nın bugün yeryüzünde gösterilebilecek tek bir kabri söz konusu değildir hadi kabrinin bilinmediğini söyleyelim Hz. İsa Aleyhisselam'ın bedeninin ne olduğu hususunda hiçbir beyanat söz konusu değildir Hz. İsa'yı tanıyan insanlar o günün havarileri Hz. İsa'ya iman etmiş olan insanlar ki özellikle Hz. İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmiş olması yani o anlamda Hristiyan bakış açısıyla dile getirdiğimiz zaman çarmıha gerilmiş olması, öldürülmüş olması şekliyle dikkate aldığımız zaman Hz. İsa Aleyhisselam'ın insanların yığınlarının içerisinde kuşatılma içerisinde olduğu ve onlar bu şekilde hatta asılmaya götürüldü şeklinde biz bizatihi müşahede ettikleri bir olay. Ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın bugün yeryüzünde ne bir mezarı ya da cesedi hakkında ona şu yapıldı diye hiçbir beyanat söz konusu değil. Hatta bu anlamda Hristiyanlar dahi Hz. İsa'nın önce çarmha gerildiğini ve çarmha gerildikten üç gün sonra Allah'ın katına çıkartıldığı şeklinde bir beyanatları var. Dolayısıyla Hz. İsa'nın manevi olarak yani ruh olarak yükseltildiğini ortaya atmış olma düşüncesini ortaya getirenler sonuç itibariyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın bedeninin de tamamen ortadan kalkmış olması hususunda hiçbir açıklama yapamazlar. Dolayısıyla yine zan içerisindeler. Bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin soracağımız ikinci soru Allah Azze ve Celle eğer ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra ruhunun bedenden ayrılmış olmasını kast ediyor ise kast ediyor ise bu durumda Hz. İsa'nın diğer insanlarla arasındaki fark nedir? Yani Hz. İsa'yı bırakın diğer peygamberlerden farklı olarak Allah onu katına yükseltti ifadesini yani e, sıradan bir insanın ölümü hususunda da Allah onu kendi katına yükseltti diye bir ifadeyle kullanabilir olmuş olması söz konusudur. Halbuki böyle değil. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam bedeniyle Rabbinin katına yükseltildiyse ve eğer ki bir daha yeryüzüne gelmeyecekse böyle bir ölümüsün nasıl açıklayacaksınız? Hz. İsa Aleyhisselam cesedinin e, bu anlamda yok oluşunu nasıl açıklayacaksınız? Evet bu soruda karşı karşıya kalırız ve Allah Azze ve Celle onu bedeni ve ruhuyla beraber ne yapmıştır? Kendi katına yükseltmiştir. Hemen arkasındaki ifade Fahrettin Razi'nin de dediği gibi işte bu olay gerçekten Allah Azze ve Celle'nin gücünü gösteren, Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini gösteren mükemmel harikulada bir olay olduğu için insanlar buna şaşırmasınlar. Bu Allah için normaldir dercesine adeta Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. وَكَانَ اللّٰهُ azizen hakima Hiç şüphesiz ki Allahu Teala izzetli ve en üstün olan istediği hükmü ortaya koymakta hiçbir şekilde zorluk çekmeyen ve hikmetli davranandır. Hikmetli davranandır. Aynı şekilde şayet Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrar dönmüş olması söz konusu değil ise normal olarak sadece ölmüş ve dünyadan irtibatı sadece kesilmiş ise Allah Azze ve Celle'nin her insana ölümü takdir etmesi gibi Hz. İsa'ya ölümü takdir etmiş olması anlamına gelir. Bunun ekstra farklı bir şekilde hikmet olarak ifade edilmiş olması ne anlama gelir diye bir soru daha sorarız ve Allah Azze ve Celle hemen bakın bir sonraki 159. ayetinde diyor ki kardeşler. ve in min ahlil kitabe illa la tu'eminun nabihi ila la tu'eminun nabihi kabla mu'tehi ve yoma al qiyameti yekunu alayhim shahida bu ayette Allah Azze ve Celle ve in min ahlil kitab kitab ahlinden hiçbir kesim, hiçbir kişi olmasın ki illa le yu'minenne bihi şüphesiz ki yani ona iman etmeden ölmemiş olsun. Yani her bir ehli kitap ona iman ederek ölecektir. قَبْلَ mevtihi ölümünden önce bu ifadeye dikkatinizi çekiyorum kardeşler. Ölümünden önce ifadesi Buradaki ölümünden önce, yani onun ölümünden öncedeki o zamiri kime gidiyor? Kimin ölümünden önce? Ehli kitaptan her bir kişi ona mutlaka iman edecek. İşte bu durumda alimler iki görüş ortaya koyuyorlar. Bunlardan birinci görüş diyor ki, ehli kitaptan her bir kişi ölümünden önce Hz. İsa'ya yani bir peygamber olarak iman edecekten kasıt, kendi ölümü yani her bir Hristiyan'ın kendi ölümü esnasında Hz. İsa gerçeğiyle karşılaşacak ve o şekilde can verecek bu görüşü ortaya koyan alimler var yani bu görüşte olan sahabe de var yani her bir Hristiyan ölmeden önce bugün nerede olursa olsun, ister uçaktan düşsün, ister kazada olsun, ister normal yatağında olsun, ister hastanede olsun, her bir Hristiyan ölümü öncesinde ölmeden cam verirken Hazreti İsa'ya bir peygamber olarak iman edecek. Tabii bu fayda verecek bir iman değildirler. Böyle bir yorum da getirirler. Birinci yorum bu. İkinci bir yorum ise özellikle diğer alimlerin ortaya koymuş olduğu kanaat olup bizim de gerçekten hem ayetin metnine hem manasına e, daha da uyan anlam o da şudur İsa'nın ölümünden yani ölümünden öncedeki onun ölümündeki o zamiri İsa'ya döner ki hemen arka, gerisinde zikredilen de zaten yine Hazreti İsa Aleyhisselam'dır ehli kitaptan her bir kimse İsa'nın ölümünden önce ona iman edecektir. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın şu anda ölmemiş olması, sadece dünyadan irtibatının kesilmiş olması ya da diğer bir anlamda ayetin ifadesiyle sadece vefat etmiş olması ve tekrar yeryüzüne geldikten sonra Hz. İsa'ya bütün ehli kitabın iman etmiş olması. Ki bu da yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sadı olmuş, bize ulaşmış. Sahih hadislerde de bildirildiği şekliyle Hz. İsa geldikten sonra ne yapacak? domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak. Yani Hristiyanlık bitecek. Dolayısıyla o zamanki Hristiyanlar Hz. İsa'yı artık bir peygamber olarak onlar da iman edecekler. Ve bu ayet doğrudan, bu hadisle de mutabık, mutabık düşüp Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce ona iman etmiş olmayı ne yapıyor? Doğrudan açıklayan bir ifade. İşte ehli kitaptan her biri ölümünden önce. Ve ayeti bu şekilde algıladığımız zaman doğrudan Hz. İsa Aleyhisselam'ın vefatından önce insanların ona iman etmiş olmasını gayet gerekçeler olarak algılayabiliriz. Yoksa birinci yoruma gittiğimiz zaman yani her bir Hristiyan kıyamete kadar Ölmeden önce İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını, Allah'ın peygamberi olduğuna iman edecek düşüncesindeki hikmeti nasıl yakalayabiliriz? Öyle yorumlayan alimlere baktığımız zaman. Zira bugün bir Hristiyan vefat ettiği zaman, Allah'a ortak koştuğunu bildikten sonra, kafir olarak öldüğünü bildikten sonra, kendisine yazık ettiğini bildikten sonra, her birisinin ölümünden önce Hz. İsa'nın peygamber olduğuna özellikle iman ettirilmiş olmasının sebebi hikmeti ney? bu anlamda anlatabildiysek doğrudan ayetin ikinci anlamında bir mutabıklığı olmakla beraber birinci anlamında da ne var? Böyle bir mutabık olmama durumu söz konusu. Zira bundaki hikmet ne? Yani şu anda bugün ölmek üzere ölen bir kimseye, yani hemen bir kazada can veren bir insana meleklerin kafir olarak canını aldığını açıktan ona azap ederek canını aldığını düşündüğünüz zaman ona Hazreti İsa'ya peygamber olarak iman edip de sonra canını aldırmalarındaki hikmet ne? Zaten öğrenecek bu. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi anlamda tam tutmamakla beraber ikinci ve doğru gördüğümüz anlam Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya geldikten sonra ona iman etmiş olmaları doğrudan ne yapan? hadiste de uygun düşen bir anlam olup Allah Azze ve Celle hemen akabinde ne diyor? Ve وَيَوْمَ kıyameti yekunu عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Ve işte İsa'da ne yapar? Kıyamet günü onların aleyhine bir şehit, şahit olarak getirilir. Kendisi hakkında iftiraya düşmüş olanlara bir aleyhilerinde şahit olarak getirilir diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu ayetle beraber Ali İmran suresi 55. ayeti inşallah. Burada da okuyalım kardeşler. Onu da bu anlamda değerlendirelim. Ali İmran suresi 55. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ki bu ayeti özellikle getirirler ve derler ki bakın bu ayette allah Teala Hazreti İsa aleyhisselama doğrudan ben seni öldüreceğim diyor ve öldürdükten sonra katıma çıkaracağım diyor. Dolayısıyla İsa ölmüştür, Allah'ın katına çıkmıştır ve bir daha yeryüzüne gelmeyecektir anlamında bir yorumla gelirler. Ayeti okuyoruz. اِذْ قَالَ ya يَا Hani Allah şöyle demişti ya. Ey İsa inni mutavfike. Ben seni vefat ettireceğim. Ben senin canını alacağım ve rafiuke ileyye ve seni katıma yükselteceğim ve mutahhiru minellezine kafarû küfür edenlerin sana uzanan ellerinden, dillerinden ve pisliklerinden ben seni beri kılacağım ve lezine teba'ûke fawqa allzîne kafarû. Ve senin davana sadık çıkmış olanları küfredenlerin üzerine galip getireceğim ilaye umil kıyame kıyamete kadar. Fimme ile yemerci okum daha sonra sizin dönüşünüz banadır, toplu halde dönüşünüz banadır. Fa aḥkamu binekum kuntum fī hataqtalifun. Sonra ben sizin kendisinde iktiraf etmiş olduğunuz meselede aranızdaki hükmü vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi buradaki ey İsa. Ben seni vefat ettireceğim ve o şekilde katına yükselteceğim ayetini getirip Hz. İsa Aleyhisselam'ın vefat ettirildikten sonra Allah'ın katına yükseltilmiş olması ve akabinde e, öldüğüne göre bir daha dünyaya gelmesinin söz konusu olmamasını ortaya koyarlar. Evet bu durumda şöyle bir şey deriz. Birincisi geliriz Bakara suresine şöyle bir geçeriz. Bakara suresinde Allah azze ve celle bildiğiniz gibi bazı tarih kitaplarında Üzeyir Aleyhisselam olarak geçer. Üzeyir Aleyhisselam olarak geçer. Ve Bakara suresi 259. ayetinde 100 yıl 100 yıl öldürüldükten sonra tekrar diriltilen kimseden bahsedilir. Ve bu kimse de bunlar derler ki bir kimse tekrar ölüp tekrar dirilmez. Dolayısıyla Hazreti İsa öldüğüne göre bir daha dirilmeyecektir mantığıyla gelirler. Bize deriz ki Bakara suresi 259'da Allah-u Teala ne diyor? Evkelledi marra ala kar ve hiye kaviyatun ala urushiha. Hani o altı üstüne gelmiş olan ıssız bir şehriye uğran, uğraşan gibi kişiyi görmedin mi? Hani o demişti ki Allah burasını yani ıssız kalmış altı üstüne gelmiş burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? dedi. Allah onu yüz yıl diyor öldürdü. Bakın Allah onu yüz yıl ölü tuttu. Sonra sonra onu diriltti. Bunun üzerine dedi ki sen ne kadar canlı kaldın. O da dedi ki bir gün veya bir günden az kaldım. Allah Teala ona bellabist mi ata'ami ata'am. Böyle sen yüzyıl yıl kaldın. Şöyleyken fenzuru ila ta'amike ve ki, Şu içeceğine, yiyeceğine bak. Henüz bozulmamışlar. Şu üzerine binmiş olduğun merkebine bak. Seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Evet, bakın Allahu Teala burada bu kişiyi yüz sene insanlara ibret olsun diye insanlara takdir etmiş olduğu bir hikmetten dolayı ne yapıyor? Yüzyıl öldürüyor ve sonra diriltiyor. Birincisi Allah Allah Azze ve Celle buradaki kişiyi yüz yıl diriltmiş ve sonradan öldürmüş ve sonradan diriltmiş ise burada da madem ki sizin mantığınız geçerliyse Allah neden öldükten sonra tekrar diriltmesin ki? Hazreti İsa için bu neden geçerli olmasın? Halbuki Allahu Teala açıkça burada 100 sene öldükten sonra dirilttiğini açıkça söylüyor. Hazreti İsa için bunu neden lehyediyorsunuz? Öldüğüne göre bir daha dirilmeyecektir. Kanatını nereden getiriyorsunuz? E biz yine biliyoruz ki Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında ölmüş olan bir çocuk için ne yaptı Allahu Teala? Bir hayvan, bir inek kesilmiş olması emrettikten sonra onun bir parçasıyla ona vurun dedi ve daha sonra o kişi diriliverdi neden dirildi bakın öldükten sonra Allah-u Teala onu tekrar diriltti siz diyorsunuz ki bir kimse doğar ölür ondan sonraki tekrar dirilmesi mutlaka sadece kıyametli olmalıdır hayır açıkça burada yüzyıl ölen insan ve tekrar dirilen insanı görüyoruz yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın zamanında ölmüş olan ve sonra tekrar dirilmiş olanı görüyoruz bunlar neden dirildiler bakın bunlar ibretliktirler Dolayısıyla biz Hazreti İsa Aleyhisselam öldükten sonra tekrar dirilecek olsa bile ki canının tamamen diğer insanlar gibi öyle olmadığı kanaatindeyiz. Bu şekilde olmuş olsa bile tekrar dirilmesi, ibretlik olarak Allah'ın takdir ettiği bir yüce takdir ile ibretlik olarak dirilmesi ne engel ney? Yine aynı şekilde geliyorsunuz. Kehf suresi 18 ve 19. ayete bakıyorsunuz. Kehf Suresi 10 ve 11. ayetine bakıyorsunuz. Allahu Teala Kehf Suresi 10 11. ayetinde o gençlerin mağaraya sığındıkları zaman ne demişti? Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizde bizi dost doğruya, doğru yola e, ilet, doğruyu kolaylaştır demiştiler. Ve böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına bir ağırlık bindirdik demişti Allah Azze ve Celle. 18-19. ayetinde ne diyor Allahu Teala? Sen onlara uyanık sanırsın. Onlar oysa onlar derin bir uykuda uyumuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Ve onların köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın ve senin işini ne yapardı? Bir korku yakalayı verirdi. Ve böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye, akabinde sorgulama yapacaklar şekilde biz onları dirildik. Bakın biz onları dirilttik. işlerinden bir tanesi ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saati kadar. Bunun üzerine bildiğiniz gibi alimlerin yorumlarıyla en az 190 küsür yine alimlerin çoğunluğunun kanaatiyle 309 sene. Sonuç itibariyle bu dönem içerisinde o insanlar ölü müydüler yoksa sadece uykuya mı kalmıştılar? Ne fark eder ki? Dünyadan ilişkileri kesildikten sonra diğer ayette allah Teala öldürüp dirilttiğini söylerken, burada onların ilişkisinin kesildiğini ifade ediyor. Evet, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ise her iki da doğrudan bağlantısı var. Çünkü Kur'an'da vefat kelimesi kardeşler, Kur'an'da vefat kelimesi iki şekilde kullanılır. Kur'an'da peygamberler ve ölüm için iki, birkaç kelime kullanılır kardeşler. Heleki kelimesi, gutile, normal öldürüldü kelimesi, aynı şekilde mevt kelimesi, yani <gülüyor> ölüm kelimesi küllü nefsin atıl mevt de geçtiği gibi ve yine vefat kelimesi kullanılır. Fakat vefat kelimesi bunların içerisinde farklı bir kullanım alanına sahiptir. Vefat kelimesi <gülüyor> Vefat kelimesi Kur'an'ın içerisinde uyku için de kullanılmıştır kardeşler. Uyku uyku halini Allah Azze ve Celle vefat olarak nitelendirmiştir vefat evet bunun örneklerine geçmeden önce bu mesele alakalı alimlerimizin görüşlerini bir ortaya koyalım ondan sonra inşallah o görüşe devam edelim İmam Kurtimi bu ayetin tefsirinde diyor ki yani Allahu Teala ey İsa ben seni öldürmeden kendime yükselteceğim küfredenlerden temizleyeceğim semadan indikten sonra da öldüreceğim demek istemiştir diyor bir o ayeti bu şekilde yorumluyor. Yine Mevdudinin bu konudaki kanaatlerine baktığımız zaman kardeşler, Mevdudu diyor ki Nisa süreci 152. ayetinde Allah onu öldürdü veya Allah onun makamını yükseltti diye buyurmak isteseydi Allahu Teala bunu açıkça bildirirdi. Birincisinin yerine şüphesiz onlar onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat Allah onları onlardan onu kurtardı ve ve sonra o kendi eceliyle öldü sözlerini Allahu Teala açıkça ifade edebilirdi. Fakat onlar yani onlar onu öldürmedi. Yani o onlar onu asmadı ifadesinin arkasında Allahu Teala biz onları kurtardık, o eceliyle öldü diyebilirdi. Ama Allahu Teala onun ölümünden bahsetmeksizin onlar onu öldürmediler, onlar onu asmadılar dedikten sonra doğrudan Allah onu katına yükseltti diyor. Allah onu katına yükseltti. Kur'an ayetlerinden diyor mevdudu devam ediyor ve İslam alimlerinin yorumlarından açıkça görüldüğü üzere Hz. İsa dili olarak bedeniyle birlikte Allah katına yükseltilmiştir. Bu Allah'ın bir mucizesidir ve iman edenlerin büyük şevk ve heyecan duyacakları bir harikadır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın sadece ruhunun Allah katına yükseldiği, yani bedeni olmaksızın ruhunu yükseldiği veya bu yükseltme ile manevi bir yükselişin kastedildiği iddiaları ise hiçbir şekilde gerçeği yansıtan, yansıtmamaktadır. İslam alimleri bu düşüncenin geçersizliğini, bu iddianın geçersizliğini ispatlamışlardır. Hz. İsa'nın diri olarak Allah katına yükseltilmiş olduğunu bir diğer önemli delili ise diyor mevdudi, Nisa suresinin 158. ayetinde geçen Arapçadaki bel edatıdır. Türkçede bilakis anlamında kullanılan bu kelime, bu edat Arapça bilgis dil bilgisindeki kullanım alanı ise şu şekildedir kardeşler. Bir önceki anlamı tamamen olumsuzlaştırıp onun tersine bir beyan ortaya koyar. Yani Arapçada bel kelimesi kullandıysanız, bilakis dediyseniz Arapçada öncekini nef etmekle beraber, öncekini olumsuz kılmakla beraber, ondan sonra onun tam tersi olumluluğu ortaya koyarsınız. Dolayısıyla bu durumda Hz. İsa ile bildirilen bildiren ayette onu öldürmediler, bilakis bel, Allah onu kendine yükseltti ifadesinde ölümün tam tersi olan canlılığa işaret edilmektedir diyor mevduydu. Ve buna işaret edilmiş olması da yine muhtemeldir. Konuyla ilgili olarak son dönem İslam alimlerindemez ki bu yorumu açıkça yine görebilirsiniz ben onların detayına girmeyeceğim kardeşler. Bununla ilgili vefat kelimesinin kullanılmış şekli Buna baktığımız zaman ne dedik kardeşler? Vefat kelimesi, can alma kelimesi Kur'an'da sadece bizim bildiğimiz normal ölüm için kullanılmaz. Bilakis vefat kelimesi Kur'an'da mesela insanın dünyayla irtibatının kesilmiş olması anlamında insanın geceki uykusu şeklinde de ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Çünkü uyan insan dünyayla irtibatı kesilmiştir. Yani kendisini saldırana ne yapamaz? karşılık koyamaz. Dünyayla irtibatı kesilmiş, bağ kopmuştur. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin ve diğerlerinin rivayetinde ne diyordu? Öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun. Sabah vakti kalktığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle dua ederdi. Böyle hamd ederdi. Ölümümüzden sonra bizi dirilten ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da burada uykuyu ne yapıyor? Ölüm olarak yine ifade ediyor. Ki En'am suresi 60. ayete bakıyoruz kardeşler. En'am suresi 60. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي bil بِالْلَيْلِ Bakın gece vakti sizi öldüren odur. Gece vakti sizi vefat ettiren odur. Ki buradaki vefat kelimesi Hz. İsa için Allah Azze ve Celle'nin kullandığı seni vefat ettirecek ve katına yükseltecek olan benim. Dolayısıyla bugün bir insanın uyuduğu zaman nasıl ki dünyadan ilişkisi kesiliyor ise ve buna Kur'an aynı şekilde vefat diyor. Hz. İsa'nın vefatıyla bu vefat aynıdır. O yüzden Hz. İsa'nın vefatı uykudaki gibi dünyayla ilişkisinin kesilmesi, dünyayla duymasının, ilişkisinin, konuşmasının tamamen kopartılmış olmasıdır. Ve dünyaya tekrar geldiği zaman ondan sonra asıl ölüm söz konusudur. Allah Azze ve Celle ifade ediyor. Allah Azze ve Celle açıkça ifade ediyor. Size gece vakti ölü, ö, öldüren, vefat ettiren diyor. Ve gündüz ne yaptığınızı bilen odur. Ondan sonra ne diyorsun? Me yebasukum fihi li yuqda ecel Sonra sizi ölümünüzden sonra, yani geceki vefatınızdan sonra tekrar belirlenmiş olan eceli gelinceye kadar sizi uyandıran ve kaldıran da odur. Bakın bu ayetinde Allah-u Teala geceki uykuyu doğrudan ölüm olarak ifade ediliyor. Yani bu ayete göre biz her gece vefat ediyor ve sabah diriliyoruz. Ve buradaki gece için kullanılan vefat kelimesi Hz. İsa Aleyhisselam için Rabbimizin kullandığı İnni seni vefat ettirecek benim ifadesindeki vefat kelimesiyle aynıdır kardeşler. Farklı değildir. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Allah Azze ve Celle Zuhruf Suresinde Zuhruf Suresinde şöyle buyuruyor kardeşler. Allahu u yeteveffel enfus hine mevtiha velleti lemtemut fi menamiha feyemsik kullati qada aleyhel mevt ve yursilul uhra ila ecelin musamma. Dikkat edin ayete. Allahu u yeteveffel enfus hine mevtiha ölüm vaktinde yani uyku vaktinde ki lemtemut ölmemiş olan nefisleri vefat ettiren odur ve ondan sonra dilediğini yani eceli gelmiş olan takdir edilmiş olanın ruhunu alır uykudan tekrar geriye bırakmaz ve yursilul ukura diğerini ise belirlenmiş bir vakte kadar tekrar ruhunu ona verir ve onu ne yapar sabah kaldırır neyden sonra vefattan sonra yine bu zukruh suresindeki bu ayetle de doğrudan baktığımız zaman ne yapıyoruz kardeşler Allah Azze ve Celle'nin bizi yine doğrudan her gece vefat ettirdiğini ve hakkında hükmedilenin ruhunun alınarak öldürüldüğünü hakkında daha vaktinin gelmediği kimsenin ise ruhunun kendisine tekrar verilerek geriye gönderilip yaşatıldığını Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve buradaki ifade de yine Hz. İsa için kullanılmış olan ifadenin Aynısı kardeşler. Hz. İsa için kullanılmış olan ifadenin aynısı. Yani hangi kelime? Yani vefat kelimesi. Bu ustada dikkat ettiğimiz zaman çok açık bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin burada doğrudan vefat kelimesi kullandığını yapıyoruz? Görüyoruz kardeşler. Ve dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam için Rabbimizin kullanmış olduğu Ey İsa seni vefat ettirecek ve katıma yükseltecek olan benim ayetimdeki vefat bizim her geceki uyuyup da tekrar geriye dönmüş olduğumuz vefattır kardeşler. Burada da ne yapıyoruz bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bununla beraber Hz. İsa aleyhisselamın tekrar, tekrar dünyaya gelmiş olmasını evvela bir yani insan öldükten sonra dirilmesi mümkün değildir mantığıyla ortaya koyanların Cevabı bu şekilde verilir. Hazreti İsa Aleyhisselamın tekrar gelmiş olması en sonki peygamberin peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş olmasında halal vardır düşüncesine gelince derler ki, derler ki en sonki peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Evet. E, Hazreti İsa geldiği zaman ki o peygamber bu da peygamber Efendimizden sonra bir peygamberin geleceği düşüncesini ortaya koyar ki bu da olmaz mümkün değil çünkü en sonki peygamber Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dır. Bu anlamda ise evvela biz şunu dile getiriyoruz kardeşler. Yani peygamberlik Allah Azze ve Celle'nin peygamber göndermiş olması demek ne yapmaktır? Peygamber göndermiş olması demek şeriat göndermiş olmasıdır. Ve yeni ilahi direktifler ortaya koymuş olması demektir. Halbuki hadislerde de geçtiği şekliyle ve yine İslam alimlerinin de ittifakıyla hepsinin icmasıyla Hz. İsa Aleyhisselam geldiği zaman yeni bir şeriatla gelmeyecek. Öyle bir durum söz konusu değil. Hz. İsa Aleyhisselam tekrar geldiği zaman hatta hadiste geçtiği şekliyle sabah namazı vaktinde indiğinde müminlerin önünde sabah namazını kıldıracak olan imam Hz. İsa'yı görünce ne yapacak? Hz. İsa için geriye çekilecek. Ve o geriye çekildiği zaman Hz. İsa Aleyhisselam ona ne yapacak? Hz. İsa Aleyhisselam ona elini şöyle ona dokunarak geçsen kıldır diyecek. Geçsen kıldır. Ve Hz. İsa Aleyhisselam ona muktediyen kılacak. Yani onun arkasında kılacak. Bu neyin açıkça ifadesidir? Hz. İsa Aleyhisselam daha gelir gelmez Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla ibadet edeceğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla amel edeceğini ve Müslümanlar gibi namaz kılacağını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında onun ümmetinden olduğunu açıkça ifade eden bir beyan ile başlayacak. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden bir peygamber olarak gelme durumu söz konusu değil. Zira Hz. İsa Aleyhisselam Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uymuş bir insan olarak gelecek. Dolayısıyla bu nedenden dolayı bir peygamberin başka bir insan arkasında namaz kılmış olması durumu Hz. İsa'da ne yapacak? alışılığa gelmiş normal şartlardakinin tersine Hz. İsa hastalıklı olmadığı halde, Hz. İsa buna mecbur kalmadığı halde, güç yetirmiş olduğu halde onun arkasında kalacak. Bu da açıkça gösteriyor. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden bir peygamber olarak değil de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını tekrar yaşayacak ve ona çağıracak bir insan olarak gelmiş olması, yani Peygamber Efendimiz'in ümmetinden bir insan olarak gelmiş olması yeni bir peygamber olarak geldiği düşüncesini ortaya koymaz şahsının gelmiş olması ise bu anlamda hiçbir şekilde neh yedilmiş olması ya da imkansız olması gereken bir durum değildir. Zira ibret olarak Rabbimiz Tebareke ve Teala takdirilmiş olduğu hikmetlerini yapmıştır? Bunu takdir buyurmuştur. İşte burada çok açık bir şekilde ne yapıyoruz yine bunu görüyoruz kardeşler. Ve onların bu düşünceleri dediğimiz gibi nedir? Terstir. geliyoruz kardeşler Zuhruf suresi 57, 58, 59, 60 ve 61'e şöyle hızlıdan geçeceğiz özellikle üzerinde duracağımız bölüm Zuhruf suresinin 61. ayeti bakın bu ayetinde Rabbimiz tebareke ve teala doğrudan kardeşler Hz. İsa aleyhisselamı örnek verdiğini ne yapıyor? ifade ediyor Ve diyor ki velâ mağduri ibn Maryem mesela minhu ve qâlû âlihetunâ hayrun em Maryam oğlu Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam için Allah azze ve celle ne diyor 59. ayetinde inhu huve illâ abdün o sadece bir kuldur anamna alayhi biz ona nimetlerde bulunduk ve cealnahu meselen li bani israil ve biz onu israil oğulları için bir örnek kıldık velo neşa'u leca'nna minkum malaike fil ardi yahlifun ki 60. ayet yani Hz. İsa'nın onlar için bir örnek kılındığı ve kendisine nimet verildiği bildirildikten sonra eğer biz istemiş ve takdir etmiş olsaydık ne yapardık? Sizin yerinize, yeryüzünde bulunacak olan melekler yaratırdık. Ve innehu Evet ve innehu Bakın dikkat edin Allah Azze ve Celle'nin burada Hz. İsa Aleyhisselam'ı ne yapmış olması? ifadesine bakın tanımlamış olması Hz. İsa Aleyhisselam Rabbimiz buyuruyor ki ve innehu le ilmun lissea'ati o saat için bir bilgidir saat için bir göstergedir saat için açık bir belirtidir peki saat nedir Kur'an'ın içerisinde saat kelimesi bu şekilde tekil olarak kullanıldığı zaman mutlak olarak kıyamet kastedilir kardeşler onlar sana saattan soruyorlar. Yani saat, Kur'an'da sadece saat olarak geçtiği zaman doğrudan kıyamet saati bahsedilir. Ve hadislerde de bu şekilde geçer. Ayetlerde de saat kıyamet olarak geçer. Ve Rabbimiz ne diyor? İsa saat için yani kıyamet saati için açık bir belgedir. Kesin bir bilgidir. Ve innehu le'ilm. O mutlak bir bilgidir, mutlak bir ilimdir, kesin bir ilimdir, şüphe olmayan bir ilimdir. Peki bu ayette Allah Azze ve Celle'nin Hz. İsa'yı kıyametin saati için bir belirti olarak göstermiş olmasını şayet Hz. İsa'nın kıyametten önceki gönderilişi şeklinde algılamayacak olursak nasıl yorumlayacağız? Hz. İsa'nın tekrar dünyaya gelmeyeceğini, inişini inkar ettiğimizi haşa düşünelim bu durumda Hz. İsa yaşadığı dönemde kıyamet için nasıl bir belirti olmuştur nasıl bir belirti olmuştur Hz. İsa'yı Allah azze ve celle katına yükseltmiştir dünyaya geri dönmeyecekse sadece katına yükseltilmiş olması kıyamet için hiçbir şekilde belirti olmaz çünkü sadece ölmüştür ve dünyayla ilişi tamamen kesilmiştir. Her bir insan için böyle bir şey vardır. Dolayısıyla eğer bu şekilde sadece dünyadan irtibatının kesilmiş olması, kıyametin açık belirtisi ise, benimle Hz. İsa arasında bu anlamda bir fark yok ki. Ben de ölüyorum ve ben de kendi ölümümü kıyametin kesin bir saat olarak düşünebilirim. E, i̇nsanlar öldüğüne göre kesin kıyamet vardır denilecekse, Hz. İsa'nın ayrıyeten özel bir kıyametin belirtisi olmasının sebebi ne? Dolayısıyla bu değil. Böyle bir şey yorumlamak mümkün değil. E bunun dışında ne olabilir? Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu davanın, kıyametin belirtilerini ortaya koyan unsurlar olduğu dikkate alınacak olursa, e bu durumda tam aksine. Yani Hz. İsa için yine bir ayrıcalık söz konusu değil. Hz. İsa'nın ayrıcalığı yine yok benimle bir farkı yok yani bu anlamda Hz. İsa'nın benim için benimle de demeyelim de benim için Resulullah ile ya da diğer peygamberler ile Hz. Adem ile dahi bir farkı yok zira her bir peygamber zaten kıyametten uyardı her bir peygamber kıyametten insanları sakındırdı, kıyametten ki kıyametin kopacağını bildirdi her bir peygamber dünyanın bir sonunun olduğunu zaten söyledi Öyleyse Hazreti İsa'nın ayrıca o kıyametin için bir belirtidir denilmiş olması sebebini. Dolayısıyla öğretisi denilemez. Böyle bir mantık kesinlikle yanlış bir yorumlamadır. Ve uzak, gerçekten yan, e, doğruyla hiçbir alakası olmayan bir yorumdur. Peki geldik kardeşler. Ki ayete dikkat edelim. Hazreti Mus, İsa Aleyhisselam'ın öğretileriyle hiçbir şekilde irtibatlı değil bilakis Hz. İsa'nın kendisinin belirti olmasından bahsediliyor ve inne hu kesinlikle hu o var ya o yani İsa nedir? Kıyametin bir göstergesidir evet bu ayet yani farklı yorumlara gidebildiğiniz kadar gidin bir önceki söylediğim gibi inkar etme adına ancak gerçekten yanlışa sapmaktan ve saçma bir yorum getirmekten başka bir yere ne yapamazsınız? gitmiş olmazsınız. Zira bu ayette Allah azze ve celle açık olarak Hz. İsa aleyhisselamın şahsının kıyamet için bir belirti olduğunu açıkça ifade ediyor. O da nedir? Hz. İsa aleyhisselam geldikten sonra Hz. İsa aleyhisselamın gelmiş olmasından sonra domuzu öldürmesi cizyeyi kaldırması bütün bunlardan sonra vefat ettikten sonra artık kıyametin vaktinin tamamen gelmiş olması ve akabinde kıyametin kopmasıdır. O yüzden Hz. İsa Aleyhisselam tekrar dünyaya geldikten sonra öldükten sonra insanlar artık kıyameti bekleyecektirler. Resulullah Aleyhisselam hadislerinde açıkça ifade edildiği gibi ki kimi rivayetlerde 40 yıl olarak geçer kimi rivayetlerde sadece 40 olarak geçtiği fakat ay mı saat mi Yıl mı, asır mı olarak bilinmediği fakat Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyametin en büyük alameti olduğu açık olarak ifade edilir ve işte İslam alimlerinde bu hususta neyi vardır? İttifakı vardır. İttifakı vardır. Dolayısıyla Rabbimiz bu ayetinde diyor ve inna hu şüphesiz ki o kıyamet için kesin bir belirtidir. Fala tamtarun nabiha ve tabiun herzal sana Onda sakın olanı yapmayın, şüpheye düşmeyin bana tabi olun, bu dost doğru yoldur diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öyle söylemesini Rabbimiz emrediyor. Ve burada da şuna dikkat edelim kardeşler. Burada bir de şuna dikkat edelim. Bu ayetlerdeki muhataplar kim? Bu ayetlerdeki muhataplar bir kere müşrikler. Ve müşriklere Hazreti İsa'dan bahsedilirken kendine nimet verilmiş, kendisene nimet verilmiş olan bir kişi olarak ifade edilmesi, İsrailoğulları'na örnek gösterilmiş olması bahsedilebilir. Evet biz ona nimet verdik, o bir peygamberdi. İsrail diğer Hristiyanlara putlaştırdığı gibi de değil. Onu dışlayan İsrailoğulları için de bir örnekti. Onlar gibi de değil. Bilakis o benim gibi Allah'a birliğe çağıran bir kuldu ve o kıyamet için belirliğin, kıyametin belirtisidir. Müştüklere bu ifade kullandığı zaman olay çok daha da ne yapıyor? Netleşiyor kardeşler. Evet, burada da açıkça ifade edelim. Yine bu kimselerin ortaya getirdiği kanaatlerden bir tanesi de şu. Yani evvela birincisi öldükten sonra dirilmek yoktur diye görüş ortaya koyanların görüşlerini reddiye verdik ve Kur'an'dan öldükten sonra diriltinlerine örnek verdik. Ondan sonra vefat kelimesinin Kur'an'da yine ölüm için sadece ölüm için, mutlak ölüm için kullanılmadığı uyku için kullanıldığı şekli de açık göstergeleri ortaya koyduk ve bunu da İslam'ın uykuyu da bu şekilde ölüm diye ifade ettiğini de açıkça ortaya koyduk. Bunu da bu cevap verdik. Peki şimdi gelelim şu düşünceye. Şimdi adamdaki mantığa bakın. Geçenlerde ben bir tanesinin yazısını okuyorum kardeşler. Adam güya bir yazı yazmış. Şimdi mevdudi'yi değerlendiriyor tamam mı? Dikkat edin ama. Mevdudi'yi değerlendiriyor ve diyor ki mevdudi'den okunmamalı. Mevdudi'den neden okunmamalı diye bir başlık açmış. Bakın Allah'ınızın aşkına. Hele ilminin ulaşabildiği noktaya bir bakın. Mevdudi'den neden okunmamalı derken bir iki madde sıralamış ve şunu dahi araya almış. Şunu dahi araya almış. Bir, bir, diyor ki bir tanesinde de Mevdudi İbni Temiyeden nakiller yapıyor. Sadece bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Mevdudi'nin İbni Temiyeden nakil yapıyor olması sadece, abi hiç okunmaması için geçerli bir sebeptir adamın kafasında. Yani buyurun şu algılamaya bir bakın ya adamın ilminin ulaştığı nokta burası yani. Madem ki Mevdudi İbni Tevmiyye'den nakil yapmış, okunmaz. Bitti. Bu mu senin? şimdi bugün bunlar da kalkıyorlar ve diyorlar ki bakın kardeşler bugün bunlar da kalkıp diyorlar ki bunu söyleyenler yani sonuçta özellikle e, kesimin bir e, yayın organı ve şimdi bize diyorlar ki Hz. İsa'nın gelmesine biz inanmıyoruz arkadaş neden inanmıyorsun e çünkü Hristiyanlar ile Yahudiler de inanmıyor bakın şimdi gerekçeye bakın Hristiyanlar ve Yahudiler inanıyorsa ben inanmıyorum olamaz ve İslam'a Hristiyan ve Yahudilerden girmiştir diyor şimdi şunu bir aklı selim ile dedik ya insan vahyi bırakır nakli bırakır da aklını denge unsuru olarak almaya da böyle civciv yumurtlamaya başlıyor böyle inciler yumurtlamaya başlıyor yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişine Hristiyanlar inandı diye ve Yahudiler inandı diye yani ben illa inanmamam gerektiği hususunu sen nereden çıkarttın? Yani benim kendime ait bir metodum vardır. Bugün Yahudilerde rejim vardır diye, rejim olmamalı diyen bir mantık ne kadar doğru olabilir ki? Bugün Yahudilerde içki içmek günahtır, öylese içki sevaptır diye bir mantık üretebilir misiniz? Ya da İslam'ın hakkında herhangi bir hüküm koymadığı bir yerde İslam'ın mantığına ve Kur'an'ın ön görüsüne uygun düşüyor ise şayet onların görüşlerinden etkilenmiş olmak bir tarafa faydalanmakta nebeis var ki ve bizim tarihimiz birincisi şuraya gelelim yani Yahudi ve Hristiyanların Yahudi ve Hristiyanlar inandığı için onlardan Müslümanlara geçmiştir düşüncesi yani bu emin olun ama gerçekten emin olun cahil bir takımın ifade edeceği bir düşüncedir Zira biz İslamımıza, biz Kur'anımıza, biz Kur'an'ı yorumlarımıza, biz sünnetimize, biz Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve sahabelerin öğretilerine kesik bir tarih akabinde ulaşmadık. Yani tarihin kopuk bir döneminin araya girmiş olmasından sonra biz ulaşmadık bunlara. Kesintisiz bir şekilde devam eden bir İslam tarihimiz var. Ve bu kesintisi bir şekilde devam eden İslam tarihi içerisinde sahabesi var. Kur'an'ı bu şekilde algılayan insanlar var. Yani peygamber hadi hadisleri bir tarafa bırakın bakın. Hadisleri dedik bir tarafa bırakalım haşa. Yani sadece değerlendirme adına. Ki 14 tane sahabeden nakil yapacağız. 14 tane ayrı sahabeden Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişine dair 21 tane nakil göstereceğim ben size. Yani bunları rivayetleri bir geçin hadis itirahat önce böyle didik didik edilmiş rivayetleri bir geçin sakimi sahihinden yani hastalıklısı sağlamından ayrılmış ve bize aktarılmış olan rivayetlere bir geçin sadece şu dahi yetmez miydi size yani bir insanı kalkıp da yüz binlerce sahabesi olan bir peygamberin kendi döneminde o insanların hatta kendi sahabesinin hemen akabinde onların elinden ilim öğrenen tabiunun en önde gelenlerinin ondan sonra arkasında gelen Ebu Hanife gibi, hemen arkasında gelen İmam Malik gibi, i̇bn e, Cevzi gibi, aynı şekilde Evzai gibi, Zühri gibi, Ata gibi, Dahhak gibi Katâde gibi, Mücahit gibi, İkrime gibi, yani bu gibi bu ümmetin dağ gibi alimleri bunun İsrail oğullarından geçeceğini fark edemeyecek kadar kısır mıydılar da size mi kaldı bu 1400 sene sonra bunun geçeden teşhisini yaptığı İslam'a soktular demesi neden bu bize bütün istisnasız tefsir kitaplarımızda bu şekilde geliyor? Neden İslam alimlerimizin içerisinde en otoriterlerin içerisinde böyle bir fark yok? Tabelisinden tutun ki tabelisi bu anlamda Yahudi ve Hristiyanların tarihini de en iyi bilen insan olmasına rağmen hatta tarihi olaylarda Yahudilerden bir takım nakiller yapabiliriz diyen ve tarihi olayların dışında Yahudi ve Hristiyanlarda hiçbir nakil yapmayan taberi nasıl olur da hükmü bırakın da yani kayıpla ilgili bir hususta İslam'da hiçbir şekilde aslı bulunmayan bir şeyin nasıl İslam'a sokar? Ki tabeli bir yukarıdaki ayetlerde açık olarak ifade ettiğimiz beyanatlar beyanatlarda bulunur. İmam Begavi'si aynıdır, Beydavi'si aynıdır, Şevkani'si aynıdır. Yani nasıl böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Bugün en azından yani yüz sene değil, 200 sene değil, bin seneye varan bir tarihin içerisinde insanların ve Müslüman bir ümmetin baş tacı ettiği alimlerin yani hadisçileri de geçin müfessizlerin ellerinin içerisinde bize peyderpey öğrencileriyle beraber aktardıkları ve ta sahabeye dayandırdıkları bu görüşü kalkıp da Allah aşkına Yahudi ve isyanlıktan işte bize geçmiştir diye böyle çürük bir iddia ile ortaya atılması ilmin hangi safhasına nereye hangi alana koyacaksınız ama diyeceksiniz ki şu kişiler için normal değil mi bu yani daha hadis, uydurma hadisleri kafasında bilecek kadar zeki olup hayatında sahih hadisi tarif edecek kadar sahih hadisin tanımına dahi bakmamış ve akabinde kalkıp hadis dediğin nedir ki diyecek kadar böyle bir hadis kültürünü kafirlerin bile ağzını açarak İslam ümmetine az buçuk araştırmaları akabinde İslam ümmetindeki hadis ekolü Hiçbir tarihte, hiçbir kesimde tarafından oluşturulmamıştır diye açıkça ağızlarını açarak ortaya koydukları bu ilim dalını tek kalemde silen, ya hadis dediğin nedir ki Kur'an bize yeter diyecek kadar cahil olan, daha hadisin tanımını bile yapmaktan aciz olan bir insan tabii ki kalkar bunu da söyler. Çünkü dediğimiz gibi maksat Allah'ın izniyle doğruyu yakalamak değil. Maksat ne? Maksat İsa dünyaya gelmemeli arkadaşlar. Bunun altını nasıl doldurursan doldur. Arkasından çok saçma deleri mi ortaya koyacaksın? Tutarsız iddialar mı ortaya koyacaksın? Problem değil, getir. Nasıl olsa ilmi bir sorumluluğun yok ki, nasıl olsa Allah'a iftira atmaktan korkmuyorsun ki, nasıl olsa 1400 yıllık İslam alimlerinin peydir pey arka arkaya, yani içlerinde tek bir kelimeden Allah'tan korkan insanların, adeta Yahudilerden ve Hristiyanlardan beslenip bu dinin içerisine böyle bir ciddi olayı soktuklarını iddia edilecek kadar onları suçlamak biraz insan, biraz vefalı olmaz mı ya? Biraz Allah'tan korkmaz mı? İşte o kişiler için bu gayet normaldir kardeşler. Evet, o kişiler için bu normaldir. Yukarıdaki ayetlerde bakın, İmam Taberi ne diyor? İnni müteveffike kelimesi yerden almak manasında kullanıldığını ifade eder. Ve der ki ayet için bize göre en sıhhatli görüş bu kelimeyi yani ey İsa ben seni vefat ettireceğim kelimesini kabz etmek yerden çekmek yani yer ile irtibatını kesmek anlamında almaktır diyor Taberi. Dolayısıyla seni yerden kesip seni kabzedip göğe katıma çıkaracağım şeklinde Allah kastetmiştir der. İmam Taberi bu ayetin yorumunda yine aynı şekilde Bu hususta aktarabileceğim rivayetleri şöyle bir geçiyorum kardeşim çünkü vaktim sıkışacak. Daha rivayetler var o bölümü e, orada çok fazla uzatarak sizi sıkmak da istemiyorum inşallah ki bu görüş aynı şekilde dediğimiz gibi yani kurtubisinden mevdudisinden ibi teymiyesinden tabelisinden ibni abbasından dahakından yani e, siz arkasını sayın onlardan aktarılan bir görüştür. Bu görüşün aksine bir görüş ortaya koyanlar muhtezile kanatine yakalanmış, muhtezile hastalığıyla hastalanmış kişi ve kuruluşlardan başkaları değildir. İşte bununla beraber buradaki ayetten kasıtladığı ne? Açıkça odur. Ki İbn Kesir İbni Kesir tefsirinde diyor ki İbni Ebi Hatim şöyle diyor bize babam anlattı ve Hasan'dan rivayet etti ki seni vefat ettireceğim ayeti hakkında şu açıklamada bulunmuştur. Burası yani Ey İsa seni vefat ettireceğim ile Allah'ın kastı şudur diyor. Senet ile veriyor bunu bir kesir. Yani seni uyku ölümü ile öldüreceğim. Bakın seni uyku ölümü ile öldüreceğim. Zaten uykunun ölüm ifade edildiğini Kur'an'dan açık olarak ne yapacak? ifade etmiştik. Yani seni uyutacağım anlamındadır. Allah Teala Hazretleri İsa'yı uykuda iken güye kaldırmıştır. Yani uyku vaziyetinde. Cenab-ı Hak Hazreti İsa'yı şüphe götürmeyen bir gerçek olarak uyku ile vefat ettirdikten sonra göğe çekmiş ve o dönemde kendisine eziyet eden Yahudilerin eziyetinden kurtarmıştır diyor İbni Kesir. Bu nakli yapıyor? Açıkça yapıyor ve kendi görüşünü bu şekilde ne yapıyor? Ortaya koyuyor kardeşler. Açık olarak da burada yine görüyoruz. Evet bununla ilgili bir takım hadisleri zikretmeye geçelim. Araya aklımıza geldiği müddetçe diğerlerinden ne yaparız? Bir takım bahisler ortaya koyarız. Ebu Hurey radıyallahu anh anlatıyor. Müslim'in rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rumlar, e'mek ve dâbık nam mahallelere inmedikçe kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine'den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdırlar. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca Rumlar bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim derler. Müslümanlar ise hayır. Vallahi sizinle kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz derler. Bunun üzerine Müslümanlar onlarla harp eder diyor Resulullah. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar. Allah ebediyen bunların tövbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir. Bunlar Allah inline şehitlerin en faziletleridir. Üçte biri de muzaffer olur. Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Yani üç Müslüman grubun üç kesimi. Bunlar yine fethedenlerdir. Ki olayı kastedilen İstanbul. Ve bunlar kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken şeytan aralarında şöyle bir nida atar. Mesih, Deccal ailelerinizde sizin yerinizi aldı yani ailelerinizi gasp etti diye ve onlar çıkarlar halbuki bu haber batıldır. Şam'a geldikleri zaman diyor Resulullah, Şam'a geldikleri zaman deccal çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp safları tanzim ederken namaz için ikamet olunur diyor bakın Resulullah. Namaz için ikamet olunur. Derken İsa İbni Meryem iner yani Meryem'in oğlu İsa iner diyor Resulullah ve onlara gitmek ister. Allah'ın düşmanı Hz. İsa'yı görünce tıpkı tuzun suda erimesi gibi erir de erir. Eğer bırakılacak olsa. Ama Allah ona fırsat vermeyecek. Allah onu ne yapacaktır? Bu şekilde öldürecektir. Ki Müslüm'ün aktarmış olduğu açık bir rivayet. Fiten babında 34 numaralı rivayet kardeşler. Yine bildiğiniz gibi Hz. Ömer ile asaptan bir grup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber İbn-i Sayyad'a doğru gitmişlerdi de o İbn-i Sayyad'ın geçen olay uzun burada anlatmayacağım ve o olduktan sonra Hz. Ömer ne demişti? Ey Allah'ın Resulü bana müsaade buyur da şunun boynunu vurayım ki bu rivayet Bukhari'de bu rivayet aynı şekilde Müslim'de Ebu Davud'da Tirmizi'de geçen bir rivayet Hz. Ömer bırak da boynunu vurayım ya Resulullah dedi Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki eğer ey Ömer bu deccal ise sen ona salat edilecek değilsin. Çünkü onu sen öldürecek değilsin. Onu öldürecek İsa'dır. Eğer bu deccal değilse onu öldürmekte sana bir hayır yoktur buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine Müslümin iman babında 247'de Cabir radiyallahu anh bak ne diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ümmetimden bir grup hak için muzaffer şekilde mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman da o zaman ise Meryem'in oğlu İsa iner diyor Resulullah. Ve Müslümanların reisi gel bize namaz kıldır der. Fakat Hz. İsa aleyhisselam hayırdır. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz buyurur. Gördüğünüz gibi Hz. İsa yeni bir peygamber ve nebi olarak değil, Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın şeriatına tabi olan bir insan olarak inecek. Ki bu da yine Müslümanın iman babının 247 numaralı hadisi kardeşler. Başka bir rivayete geçiyoruz. Rivayetimiz Bukhari. Büyü mezalim enbiya babı, Müslümanın iman babı, Ebu Davud'un melahim babı, Tirmizi'nin fiten babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Meryem oğlu İsa'nın aranıza bu şeriatla hükmedecek adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. Dikkat edin. İstavrozları kırıp cizyeyi, hınzırları öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık bitecektir. Yahudilerle savaş ve onların sonu zira onlar ve destekleyecekler ve Hristiyanlar da dediğimiz gibi ona iman edecekler. Sapanlar ise sapacak, onlara savaşacak. Ayrı bir olay. Ama Hristiyanlar bitecek çünkü cizye kalkacak onlardan. Ve hınzırları öldürecek. Yani domuzları öldürecek derken Hazreti İsa aleyhisselam yanındakilerle beraber domuz avına çıkmayacak. Yani e, Hazreti İsa'nın domuzları öldürmüş olmasından kasıt bildiğiniz gibi Hristiyanlar kendilerine domuz haram kılınmış olmasına rağmen ne yaptılar? Sonradan sonradan ne yaptılar? domuzu helal kıldılar Paulus e, akabinde Paulus'un Hristiyanlığı bozmasından sonra artık domuzu helal kıldılar sünneti bildiğiniz gibi terk ettiler erkekler için sünnet olmayı terk ettiler bu şekliyle artık domuzu o kadar yeri insanlar oldu ki Alisa domuzla kişilikleştiler Yahudiler maymunla kişilikleştirilmiş iken Hristiyanlar domuzla kişilikleştirilmiştir dolayısıyla domuzu kıracak yani artık Hristiyanlar ile domuz özelliği bitecek anlamında Hristiyanlığın sonu gelecek diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor o zaman mal öylesine artar ki kimse onu kabul edecek bir durumda değildir. Tek bir secde dünyada ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olacaktır. İnsanlar da bunu fark edecektir. Ve Ebu Hureyre bakın dikkat edin kardeşler Ebu Hureyre bunu söyledikten sonra Bizim yukarıda okuduğumuz Nisa suresinin 159. ayetini kastederek diyor ki, isterseniz şu ayeti okuyun. Allah demiyor mu ki, Ömin ehlil kitabi اِلَّا لَيُؤْمِنَنْ nebihi قَبْلَ مَفْتِهِ Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce onu yani İsa'yı Hak Peygamber olduğuna İsa'nın Hak Peygamber olduğuna iman etmemiş olsun. Bakın Hz. Ebu Hureyye'de bu ayeti ne yapıyor? Açık olarak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın indikten sonra Hristiyanların ona iman etmesi ve bu şekilde Hristiyanlığın bitişi olarak ne yapıyor? Yorumluyor kardeşler. Burada ne yapıyor? Çok açık bir şekilde görüyoruz. Evet, hızlı hızlı rivayetler okuyacağım. Çok fazla değil. Hemen bitirmeye inşallah gayret edeceğim. Fakat dediğim gibi bunları okumadan da geçmek istemiyorum. Evet, Hz. İsa'nın dünyaya tekrar gelişiyle alakalı dedi kardeşler. 14 tane 14 tane sahabeden 21 tane sahih hadis. Hatta ve hatta bu hadisler her birisi metin olarak her birisi metin olarak yani lafzi mütevatir olmasa bile hadislerin 14 ayrı yoldan kesin bir bilgi ifade ederek sonuç itibariyle Hazreti İsa'nın tekrar geleceğine delil teşkil etmesi. Bunu ne yapıyoruz? Sahabenin bu konuda hem fikir olması, tabi onun ve o tabinin de bu konuda hem fikir olması, neyi gösteriyor? Bu olayın manen bir manevi bir mütevatir olduğunu da çok açık bir göstergesidir. Evet, o hadisleri hızlı hızlı bir şekilde inşallah okuyacağım. Siz sadece dinlemeye yani hızlı bir şekilde dinlemeyi yapın özen gösterin. Dinlemeye özen gösteriyorsunuz Allah razı olsun da yani sonuçta biraz da dikkat etmiyor çünkü hızlı hızlı okuyacağım detayına ya da şerhine girmeyeceğim. Ebu rivayetinde geçtiği gibi evvela vermiş olduğumuz rivayette biraz önceki rivayet bunlardan bir tanesi. Dediğimiz gibi Bukhari Kitab-ı ehadis -ül Enbiya aynı şekilde Meryem oğlu İsa'nın inişi, Bukhari'nin açmış olduğu bab Müslim, Meryem oğlu İsa'nın inişiyle ile ilgili bölüm, Tirmizi ve yine Hazreti İsa ile ilgili bölüm, Müsned-i Ahmet. İmam Ahmet bin Müsnedi. Yani Bukhari buna başlı başına bir bağ başmışken, yani İmam Müslim buna başlı başına bir bağ başmışken, İmam Tirmizi başlı başına bir bağ başmışken, yani bu ümmetin içerisinde peygamber gerçekten söyledi mi söylemedi mi diye, en ufak bir hadisi araştırmak için ellerinden geleni ortalıklarına koymayan, hayatlarını buna vakfetmiş, yani bu ümmetin içerisinde tek bir kelimeyi bile Peygamber'in hadisini ayırmak için canlarını bu yola vermiş olan insanların Allah'ınızın aşkına söyleyin. Yani Hz. İsa'nın gelişiyle ilgili bunca hadisin Yahudi ve Hristiyanlar tarafından İslam ümmetinin içerisinde sokulmuş olması, fark etmemesi mümkün mü? Arada sadece 3-4 nesil var. En e, uzak yaşayanlardan. Yani Bukhari, Peygamber aleyhisselatü vesselam ile arasında 260. Yani 3-4 nesil vardır. Ve altın silsilesi vardır mesela yani Bukhari'nin hocası vardır Bukhari'nin hocasının hocası vardır o İmam Malik'ten o da bir tanesinde o da sahabedendir dört tane arada bir nesil vardır ve bu dört tanesi de en az Bukhari kadar faziletlidirler yani bunların İsrail oğullarından ve Yahudilerden İslam dinine bunu sokulmuş olmasını ve bunlar bunu fark etmemiş olmalarını hatta bunlarla beraber müfessizlerin fark etmemiş olduğunu iddia etmek sizce gerçekten ne kadar akıllı ne kadar akıllı evet başka bir rivayette kardeşler yine Bukhari'de İmam Ahmet'in Müsned'inde İmam Müslim'in rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Meryem oğlu İsa size inince ve imam, imamınız o zaman sizden olduğu bir sırada siz nasıl olacaksınız yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tanesinde ne yapıyor bunu çok açık olarak Meryem oğlu İsa indiği zaman siz ne yapacaksınız diyor ki bu da başka bir yoldan başka bir rivayet ve yine bir önce ifade ettiğimiz gibi Hz. İsa İslam'ın inişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Meryem oğlu İsa inecek ve domuzu öldürecek haçı ortadan kaldıracak ve onun için namazlar toplanacak ve o kadar mal da dağıtılacaktır ki bunları kabul edecek kimse bulunmayacak. O haracı durduracak ve Ravha'da ki Ravha Medine'ye yaklaşık olarak 35 mil uzaklıkta bir yer konaklayacak ve oradan haç ve umre ede edecektir. Dikkat edin bu hadiste Hz. İsa Aleyhisselam'ın haç ve umre yapacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Bu da yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla mükellef olduğunun çok açık bir neyidir? Göstergesidir. Ve ne diyor? O hac ve ümri ifade edecek. Ya da ikisini beraber yapacak. Burada yine İmam Ahmet'in müsledinde Müslüm'ün kitabında ve diğerden aktardığı şekli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir hadis. Yine başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Deccan ortaya çıkışından sonra bahsediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ve diyor ki Müslüman onunla savaşma hazırlığı Yaparken, saflar düzenlerken Ve namaz için tekbir getirilmişken Yani kamet getirilmişken Meryem oğlu İsa ortaya çıkacak Ve namazda Müslümanlara imamlık yapacak Ve Allah'ın düşmanı Onu görür görmez Tuzun suda eridiği gibi eriyecektir Evet, burada dikkat ederseniz yine Hz. İsa'nın ilk indiğinde namazı Müslüman'dan önderinin arkasında kılması ama sonra savaş için hazırlanırken Hz. İsa'nın öne geçmiş olmasını yine açıkça görüyoruz. O birincisini zaten maksadını söylemiştik. Ve ne diyor? De Deccal, Allah'ın düşmanı İsa'yı görür görmez tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Eğer İsa onu kendi haline bırakırsa eriyip gidecektir ama Allah onu İsa'nın eliyle öldürecek diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti İsa'nın mızrağında Deccal'ın kanı olduğu halde İsa onu ne yapacak? Müslümanlara gösterecek diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki yine Müslüman atken bunu Mişkak'ta kitabül ül Fiten'de ne yapıyor? aktarılıyor. Yine bununla ilgili uzun rivayetleri geçiyorum kardeşler. Dediğim gibi 21 tane ayrı rivayet Kısa ribayetleri inşallah seçiyorum. Abdullah bin Amr bin As diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir defasında şöyle söyledi. Deccal ümmetimin içerisinden çıkacak ve kırk gün, kırk gün mü, ay mı, yıl mı hatırlamıyorum diyor Abdullah İbni Amr ve Resulullah kırk yaşayacak dedi diyor. Daha sonra Cenab-ı Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderecek ve onun yüz hatları genellikle Urve bin Mes'ud'a benzer, benzer diyor Resulullah. Ve İsa Deccal'ı takip edecek ve onu öldürecek. Ve ondan sonra insanlar arasında anlaşmazlık ve düşmanlık kalmayacak diyor ki. Bu da yine Müslüm'ün kimden? Abdullah bin Amr'dan rivayeti. Aynı şekilde Cabir bin Abdullah, Rabia, e, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetler var. Yine Nevas bin Sem'an el-Kilabi'den rivayetler var. Evet o rivayetleri geçiyorum. Ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın azat etmiş olduğu hizmetçisi Sevban diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Ümmetimin iki ordusu öyledir ki Cenabı Allah onları cehennem ateşinden kurtarmıştır. Bu ordulardan biri Hindistan'a saldıracak olanlardır. İkincisi de Meryem oğlu İsa'nın yanında bulunan ordudur ki bu da yine Nesai'nin sahih olarak rivayet etmiş olduğu İmam Ahmed'in müşterinde geçen Sevban radiyallahu anh'ın rivayeti kardeşler. Yine Mücemmi' bin Cariye el Ensari'nin rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam bir defasında Deccal'dan bahsederken onu diyor ben Lodun kapısında Meryem oğlu'nun öldüreceğini, e, mer, e, onun kapısında diyor. Onu Lodun kapısında Meryem oğlu'nun öldüreceğini diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize haber verdi diyor. Mücemmi' bin Cariye el-Ensari ki İmam Ahmed'in Tirmizi'nin rivayeti. Yine Ebu Ümeme Dahili'den uzun bir hadis olarak geliyor. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın inip leccalı öldüreceğini bildiriyor. Yine 16. rivayet olarak Osman bin Ebul Az Radiyallahu anh diyor Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken duydum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ve Meryem oğlu İsa sabah namazı sırasında inecek Müslümanların lideri ona diyecek ki Ey Allah'ın ruhu namaz kıldırın O da cevap verecek bu ümmetin insanları birbirine lider olarak olacak kabiliyettedir. Bunun üzerine Müslümanların bir emiri ileriye çıkıp namaz kıldıracak Namaz kılındıktan sonra İsa aleyhisselam silahını alıp deccala yönelecektir. Deccal onu görünce tuzun suda erediği gibi eriyecektir. Ama o erimeden Allah onun erimesine fırsat vermeden ne yapacak? Allah onun eliyle onu öldürecektir. Ve kafirler hiçbir şekilde eman bulmayacaktır. Nihayet ağaçlar Müslümanlara seslenecektir ki İma, e, Ahmet'in, İmam Taberane'nin ve hakimin müstehdeklinde aktarmış olduğu bir rivayet ve ta ki taşlar bile ne diyecek? Ey mümin gel burada kafir var diyecek ve haber edecek. Kafirlere eman bulunmayacak. Aynı şekilde Semura bin Cündub radiyallahu anh'dan uzun bir hadis var ve uzun bir hadiste diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle naklederek hem ben duydum sabah namazı vakti İsa inecek ve onu yapacak Deccal ve onun ordusunu yenilgiye uğratacaktır. Ta ki duvarlar ile ağaçların kökünden sesler gelecek ve ey mümin bu kafir aramıza saklıdır bunu öldür diyecek. Bu da yine müsned Ahmet'te geçen bir rivayet ki bunlar sahih olarak aktarılmışlar yani üzerinde ihtilaf edilen, zayıf olan ya da uydurma olanları bir tarafa geçiyoruz. İmran bin Hüseyin radiyallahu anh'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ümmetimden her zaman hak üzerinde olacak ve muhaliflerine galip gelecek bir topluluk mutlaka bulunacaktır. Ta ki Allah hükmünü verecek ve Meryem oğlu İsa inecektir diyor Resulullah aleyhisselatu vesselam kardeşler. Yine Hazreti Ayşe'den. Rivayetle Hazreti Ayşe radıyallahu anh Aynı şekilde aynı ifadelerle Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan nakirde bulunur Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Serbest bırakmış olduğu Hizmetçisi Safine Deccal ile ilgili Hikayeyi anlatırken o da Aynı şekilde Hazreti İsa inecek Diyor ve Allah Deccalı Afif tefelerine, tefelerine yakın olan bir yerde Ne yapacak orada helak edecektir Diyor yine Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sır katibi olan Hz. Hüzeyfe bin Yeman Deccal'dan bahsederken Müslümanlar namaza kalkacak gözlerinin önünde Meryem oğlu İsa çıkacaktır ve onlara namaz kıldıracaktır ve bu şekilde Deccal'a kovalif öldürecektir diye o da ne yapıyor? Açıkça ifadelerde bulunuyor kardeşler. Dolayısıyla 14 sahabeye ait olarak nakledilen yani 21 tane doğru ve sağlam kaynaklar ve hadislerle ilgili olarak ki bu kaynak bu rivayetleri aynı şekilde Mevdudi'nin tarih boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hazreti Peygamber isimli e, kitabın gelecekle ilgili e, haberler babında, Mehdi ile alakalı haberler e, akabinde bu, orada ne yapabilirsiniz? Bu rivayetleri de aynı şekilde görebilirsiniz. Ve Mevduni ne diyor? Hazreti İsa'nın dünyaya tekrar geliştiğiyle ilgili diğer pek çok hadis ve başka bir deyimle kaybî haber de vardır. Ama biz sözü diyor fazla uzatmamak için bu kadarlarıyla yetindik. Şimdi el insaf ve merhamet. Yani Kur'an'daki daha önce bahsetmiş olduğumuz rivayetler aynı şekilde akabinde efendimiz aleyhissalatu vesselam'a sadır olmuş olan bu kadar sahih rivayet ve akabinde sahabenin bu konuda ittifak içerisinde olması yine onlardan ilmi ve dini aktaran tabiunun ve etba o tabiinin aynı şekilde aynı kanaatte olması müfessirlerimizin bunu beyan etmesi ve bir de bugün siz kalkın dediğimiz gibi derse ilk başlarken Kur'an bize yeter. Onda bulduğunuzu alın felaketiyle kendilerini helaka götüren, bu ümmetin Yahudileşme tehlikesiyle karşı karşıya kalanları olan kesimin ortaya attığı Hz. İsa inmeyecek. Zira bu Yahudi ve Hristiyanlardan dine bir girmedir şeklindeki düşünceleri. Ve tutarsızlıklarını ortaya koyduk. İşte peygamberden sonra peygamber gelme meselesi. Öldükten sonra dirilme meselesi. Bunun Yahudi ve Hristiyanlardan İslam'ın ümmetine geçme meselesi ki onların ortaya koymuş oldukları şeyler batıldır. Allah-u Teala bizleri insanlar kendisine ihtilaf etmiş olduğu hususlarda en doğruya iletsin. Allah-u Teala bizleri bilmediklerimizle donatsın. Allah-u Teala bizleri haktan ayrılmayan, aklını nakle tabi kılmış, akleden ve bu şekilde de en doğru yakalayan nimet vermiş olduğu kullarından kılsın. Allah sizlerden razı olsun. ahru davana إن الحمد لله رب العالمين